カルディステルン。 İnşaallah okulların açılmasıyla da beraber yeni derslerimize başlıyoruz. Ve ben bu dönem ders olarak kardeşlerim İmam Bukhari rahimahullah'ın El Edebul Mufred adlı kitabını seçtim ve bu kitabı dilim döndüğünce inşaallah şerh etmeye çalışacağım. Kardeşlerim El Edebul Mufred kitabı İmam Bukhari rahimahullah'ın edep konusunda yani İslam ahlaki konusunda Münferik bir kitabıdır. Ve Sahih-i Bukhari ile hiçbir alakası yoktur. Ki Sahih-i Bukhari'nin kardeşlerin bizim Hüseyin Hoca'nın ve Selahattin kardeşle birlikte tercüme ettiğimiz Sahih-i Bukhari'nin 9. cildinde 5970 ile 6226. hadisleri arası Sahih-i Bukhari'de zaten İmam Bukhari Rahimullah Sayyinde Kitabul Edep diye bir bölüm açmış ve orada yaklaşık 250 tane hadis rivayet etmiştir. Sahih olarak sahihinde 5970 ile 6226. hadisler arası İmam Bukhari Kitabul Edep'ten bahsetmiştir. Edep kitabı İslam'ın ahlakı. Fakat İmam Bukhari Rhammuhullah bunun dışısında, bunun dışında El Edebul Mufred adıyla yani ahlak kitabı、e、olarak Edep kitabı olarak Yaklaşık 1322 tane bu kitapta rivayet toplamıştır kardeşlerim. Ve hepinizin temin etmesi için kitabı burada getirttik. İnşallah hepiniz de bir tane alın ve her derste muhakkak yanınızda bulundurmaya çalışın. Ki ilim budur kardeşlerim. Yani eğer bir kitap şerh ediliyorsa bir mecliste o meclise hazır olan ilim taleplerinin de talebelerinin de O kitabı hazır bulundururlar. Eğer hoca tarafından, anlatan tarafından anlatılan şerhede ne yaparlar, not düşerler ki bu içerisinde 1322 tane rivayetin kardeşlerim 993 tane rivayeti sayımlı olarak gelmiş ve 329 rivayeti de zayıf olarak gelmiştir ve ki inşallah biz hadisleri şerh ettikçe zayıf olanları söyleyeceğiz. iki bir kural vardır, zayıf şerhedilmez diye, zayıf hadisleri atlayacağız ama kitapta elimizdeki kitapta şu hadis zayıftır diye numarasını belleyeceğiz ki siz de inşallah elimizdeki kitaplarda işaret koyacaksınız zayıf diye ve diğer sahih olan 993 rivayeti de inşallah elimizden geldiği kadar şerhetmeye, açıklamaya çalışacağız kolay bir dille, kolay bir şekilde inşallah hepimizin anlayıp、e, amel edebileceği bir ders olur inşallah kardeşlerim. Amacımız odur. Çünkü İslam ahlakından bahsedeceğiz kardeşlerim.、E, ve ahlak denildiği zaman, edep denildiği zaman da zaten、e, söz veya amet,、e, amel olsun övülen, razı olunan ve Allah'ın da Azze ve Celle'nin razı olduğu, övdüğü ve Allah Azze ve Celle'nin Resulü aleyhissalatu vesselamın inneke 私たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人 و ر の و たちの ل たちの人たちの人たち و ا ل س ل ا م ちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たち Başta Allah Azze ve Celle ile olan edep ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a karşı olan edep, kişinin anne babasına karşı olan edep ve kişinin akrabalarına karşı olan edep ve yine karı koca arasında kadının kocasına karşı takılması gereken edep, yetime karşı edep ve bu şekilde devam eder gider kardeşlerim. Allah Azze ve Celle inşallah güzel bir şekilde... ilim eden ve o ilimle amel eden kullanımlar eylesin kardeşlerim. Öncelikle niyetimizi salih tutmamız gerekir ki biz bu ilmi öncelikle birileriyle mücadele etmek için birileriyle tartışmak için değil, öncelikli olarak biz bu ilmi yaşamak için, amel etmek için öğreniyoruz kardeşlerim. Birinci olarak bu niyetimizi ne yapmamız gerekir? Tasih etmemiz gerekir, düzeltmemiz gerekir. Biz ilmi Yaşamak için, amel etmek için öğreniyoruz. Başka bir şey için değil kardeşlerim. İnşallah niyetimizleri de bu şekilde sahihleyerek kitabımıza başlayalım kardeşlerim. İmam Bukhari Rahimahullah,、e, Edeb-ül Müfret kitabının birinci、e, babı olarak Allah Azze ve Celle'nin şu ayetiyle başlıyor kardeşlerim. وَوَصَيْنَ الْاِنْسَانَ رِوَالِ دَيْهِ حُسْنًا Muhakkak ki biz insana アンナルババスナーイダーバンマスナーエムレティック・バー وَجَل どういうことか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 u ド r ーイブ・メ a オーツ・アリア・ロー d ン・ドゥル・アリア・ローマン・ドゥル・ドゥル・ドゥル・ドゥル・ドゥル・アリ・サラトゥル・アリ・サラト l a アリ・ s ラトゥ e アリ・サラトゥル・アリ・サラトゥル・アリ・サラトゥル・アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・ア d アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・アリ・ドゥル・ドゥル・ドゥル・ドゥ���ル・ドゥ��������ル・ドゥ������������� bana cevap verecektir diyor Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu kardeşlerim şer,、e, hadisi şerh ederken öncelikle、e, eğer mümkün mertebe hadisi Arapçasından okumak istiyorum ki yani bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın aynı zamanda、e, konuştuğu bir、e, dildir kardeşlerim tıpkı Kur'an gibi Arapçada böyle onu mümkün olduğu kadar not, olduğu kadar not etmeye çalışacağım Ve şerh ederken de yolumuz、e, inşallah daha sonra mümkün olan yerleri yani açıklanabilecek yerleri de inşallah kelime kelime cümle cümle açıklamaya çalışacağız inşallah. Şerhine geldiğimizde Allah Azze ve Celle وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَارِ دَيْهِ حُسْنَ Biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını vasiyet ettik buyuruyor Allah subhanahu ve teala. İmam Bagayu'yı rahimu Allah tefsirinde diyor ki Yani Biz anne babaya iyilikte bulunmasını, bulunulmasını, o ikisine şefkat gösterilmesini söyledik, emrettik diyor. Ve insana annesine ve babasına en güzel şekilde davranmasını söyledik, vasiyet ettik. İbnü Kehti rahimullah da tefsirinde diyor ki, tefsirinde diyor ki, Allah Azze ve Celle kullarını emrederek diyor ki, anne babanıza ne yapın? İyilikte bulunun. Çünkü anne ve baba kişinin dünyaya gelmesine sebep olan kimselerdir ve o ikisine iyiliğin en güzelinin en üstünün yapılması gerekir. Çünkü baba çocuğu için infakta bulunan yani onların geçimini sağlayan anne de nedir onlara şefkatli olandır demiştir ebleketir rahimahullah. Kardeşlerin bu ayet yani ankebut suresi sekizinci ayet Biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını emrettik. Ankebud sekiz ayeti, sekizinci ayeti, Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu hakkında demiştir kardeşlerim. Sahih Müslim'de 1748 nolu rivayette、e, İmam Müslim'in rivayet ettiği kadarıyla diyor ki, Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu'nun annesi ki kendisi müşrik, oğlu iman edince, ta ki. Ee, küfre devi dönmeye yani dinini terk edeceğine dair、e, oğlundan ahit almak istiyor ve yemin ediyor ve ta ki oğlu dininden yani tekrar müslük oluncaya kadar yiyip içmeyeceğine dair yemin ediyor ve diyor ki sen、e, işte iddia ediyorsun ki Allah anne babaya iyilik dava iyilik etmenizi emre ediyor ben de sana、e, tekrar küfre dönmeni emre ediyorum diyor. Bu nüze ne ölüm orucuna başlıyor ve üç gün sonra kendisi baygınlık、e, baygınlık baygın duruma geliyor ve diğer oğlu Umare ismindeki oğlu da onu suluyor ve bu sefer Sard Ibn Abi Waqas radıyallahu anhunun annesi ona bed dua etmeye başlıyor. Bu nüze ne Allah Azze ve Celle amkebüs suresi sekizinci ayeti kelimesini indirerek biz anne babaya iyilik etmenizi emrettik insana ancak diyor onlar senin Çirk koşman için mücadele ederlerse tekrar ne yapma? Onların sözünü dinleme. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Lokman suresinde geldiği kadarıyla da dünya işlerinde de onlara iyilik yap ayetini Allah Azze ve Celle سَعْدِ بِالْا اَبْي وَقَاسِ رَضِيَ اللّهُ anhu hakkında indiriyor. وَصَيْنَ الْاِنْسَانِ derken vasiyet kardeşlerim burada emir manasına giriyor. Yani biz insana vasıyet ettik. Yani biz insana ne yaptık?、Evet. Emrettik. Emir verdik diyor Allah Azze ve Celle. Niçin? Anne ve babasına iyilik yapmasını emrettik. Evet. Hadiste diyor ki Seeltün nebiye sallallahu aleyhi ve sellem eyyül ameli ehabbü ilallahi Azze ve Celle. Sahabenin sorduğu soru şu kardeşlerim. Hangi amel Allah Azze ve Celle'ye daha sevimlidir? Allah Azze ve Celle en çok hangi ameli sever? Yaptığımız zaman hangisinden daha çok hoşnut oluş? Burada sahabenin hayra karşı olan yarışı ve iyiliğe karşı olan yarışı ve bir amelde en üstününü istiyorlar kardeşlerim. Yani aşağısıyla ne olmuyor razı olmuyor. Amellerin en hayırlısı hangisi? Ve ne yapıyor? Sahabe bunda erişiyor, bunları soruyor, bunları öğrenmeye çalışıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cevaben, ''Assalatu ala vaktiha'' vaktinde kılınan namazdır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi kardeşlerim, bazı rivayetlere baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hangi amel daha üstündür tipinde sorular geliyor. Ve hadislere bakıldığı zaman bazı hadisleri, bazı hadislere göre farklılık arz ettiğini gösteriyor. Kimisini Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem en üstün amel, işte sada kadır derken, kimisini Allah yolunda cihattır, kimisini de ne diyor? Namakdında、i̇şte、kullanılan namazdır veya git anne babana iyilik yap buyuruyor. Kardeşleri bu tür ihtilafların olması da yani kimin de böyle en üstün amel, kimin de böyle üstün olmasına、e, alimlerimiz すみません。 يعني مثل هذا الحديث الذي تفضلت علينا به هناك حديث آ خ ر عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم م ر ة أ خ ر ى وقيل له يارسول الله أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ف ض ل قال إ ز ا غ الوضوء على م ك ا ن وكثره الخطا الى المسائل وانتظار ا ل ص ل ا ة ف ع ل ى ا ل ل ه 私たちはこの話の前にあると言っていました。<音楽><音楽> Bu vakte göre değişen bir olaydır. Yani düşünün ki İslam'ın ilk başında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğu zaman en üstün amel hangisi derdi? Cihadu fi ise Bilillah derdi. Yani Allah yolunda cihad derdi. Niye? Çünkü o zaman ona ihtiyaç vardı. Ama belli bir zaman geldi Allah Resulü Sallam ne buyurdu? Sadaka o anda en üstün ameldir buyurdu Aliye Sallallahu Aleyhi Ssalam. Neden? Çünkü insanların o anda ona ihtiyacı vardı. Ve o bu şekilde ne yapmıştır Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmıştır o zaman veya o mekanda evet, ne gerektiriyorsa Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam en üstün amel budur. Yani eğer şu anda bunu yaparsanız Allah sizden ne yapar? Razı olur veya sizden hoşnut olur veya şu anda vakit veya zaman olarak zemin olarak en üstün amel budur buyurur Allah'ın Rasulu Aleyhisselatu Vesselam sonra diyor ki Sume eyu ve burada sahabe sormaya devam ediyor Ey Allah'ın Rasulu sonra Allah'a en sevgili gelen amel hangisidir diye ne yapıyor? Soruyor ve burada kardeşlerim hadiste geldiği kadarıyla nedir amellerin birbirine olan bir üstünlüğü söz konusu ve burada öncelikle Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam as-salatu ala waktiha vaktinde namaz kılan namazdır sonra tümme bir rol vardır sonra anne babaya iyilik yapmaktır sonra da nedir el cihadu fi sebilillahazapcet sonra da Allah yolunda cihattır. Ve burada namazın ve anne babaya iyilik yapmanın ne kadar yüce bir şey olduğunu belirtiyor aleyhissalatu vesselam. Tabi ki burada Allah yolunda cihad etmenin üçüncü sırada olarak zikredilmesi bazılarının anladığı gibi cihad meselesinin hafife alındığı manasına gelmez kardeşlerim. Ki konuyla alakalı olarak burada şu hadisleri hatırlatmakta fayda vardır ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insanlarla la il ul şehadetini kabul namazı なる a n Müstesna olur buyuruyor Allahü Teala. Ve yine en az İbnül Maalik radıyallahu anhından gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bizi diyor bir orduğunun veya gazvenin başında bir yere gönderdiği zaman eğer oraya baskın yapacaksak bize sabah namazını beklememizi emredirdi diyor. Eğer sabahleyin o baskın yapacağımız bölgede köyde kasabada sabah ezanı okursa sakın oraya baskın yapmayın buyururdu Allah Resulü Aleyhisselam. eğer orada sabah ezanı okunmazsa o zaman baskın yapın diye emrederdi diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu da kardeşlerim cihadın、e, İslam'da ne kadar büyük bir yeri olduğunu、e, apaçık gösteren、e, hadislerden bir tanesidir. Hafız İbni Hacer rahimahullah diyor ki kardeşlerim bakıldığı zaman、e, cihad insanın kendi canını Allah yolunda feda etmesi açısından önemli bir ibadettir. Belki de ibadetlerin en üstünü. Ama namaza ve ana babaya iyilik,、e, iyiliğe baktığımız zaman namaz nedir? Insana günde beş vakit emredilen bir ibadet. Anne baba eğer kişi insanın yanında anne ve babası veya her ikisinden biri sağsa, onlara iyilikte bulunmak nedir? Sürekli her gün insanın yapacağı bir şeydir ki. Bunlara ancak ve ancak sıttıklar Allah'tan hakkı ile korkan takva elini yapar terdese. Bunlar da nedir? Azmedilmesi gereken şeylerdenmiş. Sunma birül velideyn. Sonra diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselam sonra anne babaya iyilik yapmaktır. Ki burada anne babaya iyilik yapmanın ne kadar önemli olduğu ve onların haklarına yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan hadislerden bir tanesi. どうしてもありがとうございます。<音楽> Allah yolunda cihad etmenin mekanı ki burada Müslümanların diyarını kafirlerden ve müşriklerden korumaya ve İslam'ın yayılması ve Müslümanların toprağını korumaya dair gerçekten cihad nedir? Allah katında en büyük ibadetlerden bir tanesidir. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana bunları bildirdi. Eğer diyor ondan daha fazla isteseydim sonra hangisi diye sorsaydım. Muhakkak Allah Resulü Aleyhisselam bunları ne yapardı bana bildirirdi diyor. Müslim'de gelen civayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam İbn-i Mesud radıyallahu anhu Ben diyor artık çokça soru sormayı ona artık、e, şefkatimden dolayı terk ettim diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'a bir bıkkınlık gelmemesi veya onu artık yormamak için soru sormayı bıraktım ve bununla iktifa ettim yetindim diyor. Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anhu. Rabbi Allahu an ve bu rivayette kardeşlerim anne ve babaya iyilik yapmanın ne kadar da büyük bir ibadet olduğu ve ibaramenlerin birbirinden üstün olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesidir ki sahabenin sorduğu gibi bir anda farklı meselelere ne yapmışlardır sormuşlardır yani namaz. Anne babaya iyilik ve cihat her biri kendi dalında nedir farklı şeylerdir, farklı meselelerdir. Ama sahabe、e, sordukça Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'da ne yapmıştır, onlardan bizlere haber、e, vermiştir ki burada Allah Rasul、e, sahabenin Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselama karşı olan şefkatleri, merhametleri ki Allah Rasulü Aleyhisselam'ın kendilerine olduğu gibi onlar da ona karşı ne yapmışlardır. Şefkatli、e, davranmışlardır kardeşlerim. Evet, birinci hadisimiz buydu. İkinci hadisimiz, rivayetimiz... ...Abdullah İbni Umar radıyallahu anh'dan gelen rivayette... ...Allah Hasulü aleyhissalatu vesselam... ...Ridar Rabbi fi ridal validi ve sakatur Rabbi fi sakatil validi. Allah'ın rızası babanın rızasında ve Allah'ın öfkelenmesi babanın öfkelenmesindedir buyuruyor... Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü Allah Azze ve Celle anne babaya iyilikte bulunmasını ona ikramda bulunmasını emretmiştir. Ve öfkelenmesini de anne ve babanın öfkelenmesine babanın öfkelenmesine rızasına bağlamıştır kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle, baba, burada baba, hadiste baba kardeşlerim. Hadis hadisi tekrar ediyorum. Allah'ın rızası babanın rızasındadır. Allah'ın öfkelenmesi babanın öfkelenmesidir. Yani eğer baba razı olursa Allah da razı olur. Ama baba öfkelenirse Allah da öfkelenir. Rivat böyle kardeşler. Yani çocukla zala amet etmeyin. Özellikle、evet. baba. Amel 2 değil. Çünkü burada、e, Allah Hz. ve Celle babaya iyilik yapılmasını, ona itaat edilmesini ve ikramda bulunmasını、e, emrediyor. Ve yine bu Ee, öfke kardeşlerim bir şeyi sevmeme ve ondan razı hoşnut olmamadır. Tabii ki burada Müslüman babadan bahsediyoruz kardeşlerim. Eğer Müslüman baba razı olursa Allah da razı olur. Eğer öfkelenirse Allah da öfkelenir kardeşlerim. O yüzden bir babanın çocuklarına muhakkak hayır dua etmesi gerekir kardeşlerim. Ne olursa olsun öfkeli de olsa iyi durumda da olsa. Mutlu doğolsa, öfkeli doğolsa, kesinlikle ve kesinlikle çocuğuna bet dua etmemesi gerek kardeşler. Annesi de babası da, da öyle. Çünkü olur ki、e, duağın kabul edildiği bir ana gelir, Allah kabul eder de siz de bunu kaldıramazsınız kardeşlerim. Allah bize hayır versin.、Şey、Soruları dersten sonra alsak çünkü. Yok sah sahi mi şey mi diye soracak.、E, zayıf olanlar söyleyecek. Yani anlattıklarım sahih. Zaten şu anda kardeşlerim. シェイクアルバイアンのサヒー・デブル・ムフレット・キタボノ・イシュルス・ザイフォルドザン・スウェルジャン・インシャー・シュワー・ナカダ・フィワイト・ラディ・ビッシュ・カット・ピオプ・インシャー・エレット・ウチンジュー・ハディスミス・カーディステルム・バーブ・ビル・オミ・アネ・ボビア・シェイプ・アネ・イリキア・マバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバー なにかのお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫が b a がお孫がお孫がお孫 d お、e、d e お孫がお孫がお孫がお孫 a お孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫 e お孫がお孫がお孫がお a がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお孫がお y i お i k お a p a y が m Allah Resulü Selam annene buyurdu. Dedim ki kime iyilik yapayım? Allah Resulü Selam annene buyurdu. Dedim ki kime iyilik yapayım? Dördüncüde Allah Resulü Selam babana sonra da akraba olarak yakına ve daha yakınına buyurdu. Aleyhissalatu ve selam. Ey Allah'ın Resulü kime iyilikte bulunayım? diye sorduğunda sorusunda yine sahabenin Hayira karşı ve hayri öğrenmeye karşı hırslarını görüyoruz kardeşler. Bir önceki rivayette de olduğu gibi. Ve diyor ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Ssalaam annendir. Yani senin iyilik yapmana ve ona、e, iyilikte bulunmana en hak eden annendir buyuruyor Allah Rasulü Aleyhi Ssalaatuhu Ssalam. Sahabe yine soruyor annendir diyor. Yine soruyor annendir diyor. Yani üç kere sorusuna Allah Rasulullah amindir, amindir, amindir. Sora aynı, sora aynı. Kimi ilik yapayım annene, kimi ilik yapayım annene, kimi ilik yapayım annene. Ve üç kere tekrar edilmesinin sebebini bakınız alimler nasıl açıklıyorlar kardeşlerim. Annenin çokça yorulması ve çocuğuna çefkat etmesi ve yine çocuğuna hizmet etmesi nedir? Bunlardan sebeplerdir. Ve yine üç tane sebep. Diyorlar ki anne çocuğunu karnında taşır, onu dünyaya getirir, onu ne yapar? Onu emzirir, süt verir, sonra onu terbiye eder, ona hizmet eder ve hastalandığında onunla ilgilenir demişlerdir. Ebni Battal diyor ki bu şekilde annenin üç tane, üç şekilde yani üç kere üst üste tekrar edilmesinin sebebi onun diyor, Hamilelikte zor bir şekilde çocuğunu taşıması, sonra onu dünyaya getirmesi, sonra da onu ne yapması? Emzirmesi, doyurması. İşte bu üç sebepten dolayı ki erkeklerin yapamadığı, meşakkat olan şeylerdir ki sadece anneye ait şeyler. Onu taşıması, hamilelik dönemi, onu dünyaya getirmesi ve onu emzirmesi. İşte bu üç şeyden dolayı Allah Resulü Aleyhisselam annendir, annendir. Ve annendir buyuruyor. Diyorlar sahabe. Ve daha sonra terbiye etmede nedir? Anne ile baba artık ne yapıyor? Ortak hareket ediyorlar. Yani onun terbiyesinde. O yüzden Allah Azze ve Celle Lokman suresi 14. ayeti kerimesinde ne buyuruyor? وَوَصَيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَةُ اُمْهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِلْ وَفِصَالُهُ فِي عَمِينَ Biz insana anne babasına iyilik yapmasını emrettik. Çünkü onu annesi zorluklar üstünde taşımış ve onudan ayırması da iki yıldır buyurarak anne babayı artık burada ne yapmıştır? Aynı şekilde zikretmiştir. Allah Azze ve Celle. O yüzden benim iyilik yapmama en çok layık olan kimdir ey Allah'ın Resulü? Annendir. Annendir. annedir. Demek ki kardeşlerim burada yine sahabenin、e, haklarla alakalı, hukukla alakalı belli şeyleri öğrenmede ne kadar da hızlı hareket ettiğini ve yine birbirleriyle yarıştığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Ve yine dördüncü kez ey Allah'ın Resulü benim iyilik yapmamı hak eden kimdir diye sorduğunda bu sefer Allah Resulü selam babandır buyuruyor. Ki Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği rivayette hadiste Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Selam annendir sonra annendir sonra annendir sonra babandır sonra ondan aşağısı ve daha aşağısıdır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demek ki akrabalar arasında da nedir kardeşlerin bir derecelik farkı vardır yani bir insanın amcası dayısı gibi değildir veya、yani、ne bileyim bir dayısı biraz daha uzak işte amcaoğlu, teyzeoğlu veya dayaoğlu nedir? Bunlar mertebe olarak da biraz uzaktır. Demek ki burada da İslam'da göre de derece farkı vardır kardeşlerim. Evet. Dört numaralı rivayet. Devam edelim mi? Var mı sıkıntı? Devam edelim.、Tamam. Evet. İbn-i Abbas radıyallahu anhadan gelen rivayette kendisine bir adam geliyor ve diyor ki ben diyor bir kadınla istedim, onunla nikahlanmak istedim, onunla evlenmek istedim, onu istedim. Fakat diyor benimle evlenmeyi istemedi diyor. Sonra başka bir adam geldi diyor. Adam onu isteyince kadın onu istedi ve onunla evlendi diyor. Bunun üzerine ben onu kıskandım ve gittim o kadını öldürdüm. イブナブナブナブナブナナブナブナブナブナブナブナブブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブブナブナブナブナブナブナブナブナブナ Neden böyle bir soruyu yöneltti? O diyor ki İbn-i Abbas radıyallahu anhuma Vallahi diyor ben kişiyi annesine iyi davranmaktan daha fazla Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracak bir amel bilmiyorum diyor. Evet. Şimdi bir adam geliyor rivayette. Bu adamın ismi zikredilmiyor kardeşlerim. Ve diyor ki ben bir kadını Evlenmek için yani evlenme niyetiyle onu istedim diyor. Kadın fakat ne yapıyor istemiyor ve başkası geliyor kadın ona evlenme isteğine muvaffakat ediyor ve onunla evleniyor. Onu seviyor. Yani yakışık bir haddes olan mübaşar olarak hayvaliye omrahı. 私はそれを見つけたのは何ですか Ve bunun gıybete, nimimeye, hasede ve insan öldürmeye kadar gittiğinin tehlikesi anlatıyor kardeşler. Aslında şeyimiz ders şeyimiz böyle değil. Ama neyse bu seferlik şey olsun. Eğer herhangi bir mühazra şey varsa ders den sorular. Çünkü hakikaten şey gidiyor arkadaşlar. Koncentre kayboluyor ve çünkü Anadil'den direkt anlattığım için sıkıntı olabiliyor. Kardeşlerimiz biraz müdahale etti ama sıkıntı değil. Bakarım mümkün takım ya. Hayır Allah. Hayır inşallah. Ee, burada kardeşlerim kıskançlığın yani gereksiz kıskançlık tabii ki insan kıskanır. Ama burada gereksiz kıskançlığın veya olmaması gereken kıskançlığın tehlikesi ortaya çıkıyor kardeşlerim. insana gıybet etmeye, insanın emime, iki kişi arasındaki bozmaya veya haset etmeye, hatta insan öldürmeye kadar ne yapabiliyor, götürebiliyor ve rivayette bunun tehlikesi anlatılıyor. Ve adam soruyor, buradan pişman olmuş. Bana diyor, bir tövbe var mıdır? Ve burada Allah'ın rahmetinden veya tövbeden ümit kesmeme veya Allah'ın rahmetinden sadece kafirlerin veya Allah'ın rahmetinden Ümit kesmemeyi ne yapıyor burada söylüyor ve sahabe o yüce sahabe alim sahabe şu soruyu soruyor kardeşlerim annen sağ olma, annen mı annen yaşamaktan mı üzülüyor ve demek ki burada ki daha sonra açıklaması gelecek、e, anneye iyilik büyük günahlara kefarettir kardeşler burada çıkarılan hüküm budur kardeşler demek ki anneye iyilik nedir? E, büyük günahlara、e, günahlara keffar ettir. Bunun üzerine adam hayır annem sağ değil vefat etti sor cevap、değil. diye cevap verince bu sefer diyor ki İbni Abbas radiyallahu anh'ıma öyleyse git Allah'a tövbe et ve kendini Allah'a yaklaştıracak şeylerde çalış yani ne yap? İyilik yap,、e, güzel amellerini çoğalt diyor. Ve buna da Katil bir kimsenin öldüren bir kimsenin tövbesini kabul edileceği ve kendisine soru sorulan alim kimsenin de ona şerîi bir çıkış yolu bulmaya çalıştığı gözüküyor kardeşlerim. Tabii ki şerîi bir çıkış yolu derken yani şeriatta olmayan bir şey değil kardeşlerim. Yani bugünkü birçok、e, rabâni olmayan alimlerin yaptığı gibi veya verdiği fetvalar gibi değil kardeşlerim. Allah'ın şeriatında olan şeylerle bir şer'i bir çıkış yolu araması ve ona Allah'a itaatinde yardımcı olmaya çalışması vardır ki İbn-i Abbas radıyallahu anhum'a biliyorsunuz bu ümmetin neyidir? Şebir dediğimiz, mürekkep dediğimiz yani bu ümmetin alimidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın duasına mazhar olmuş bir kimsedir kardeşlerim. Ve yine bu rivayetten çıkartılan sonuçlardan bir tanesi de Allah'ın rahmetinden Ümit kesmeme vardır kardeşlerim. Ve yine insanın gücü yettiği kadar bir kimsenin Allah'tan korkmaya çalışması ve Allah'a yaklaşmak için iyilikler yapması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi muhakkak ki iyilikler, kötülükleri giderir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Sonra ravi diyor ki hemen gittim ve İbni Abbas'a geldim. Neden böyle sorduğunu sordum diyor. Bakın, neden adam geliyor? Ben adam öldürdüm diyor. O da diyor ki annen sağ mı? Neden böyle sorduğunu hemen ne yapıyor? Sahabe gidiyor. Yani İbn Abbas gibi bir alim, bir sahabeyi sahabenin söylediği sözü ne yapıyor? İrdeliyor ve onun sözünden faydalanmaya çalışıyor. Acaba neden böyle söyledi? Bakın o kadar dikkatli ki sahabe. Ve ilim öğrenmek için hemen soruyor. O sana geliyorsa adam öldürdüğünü söylüyor. Sen annen sağ mı diyoruz? Neden böyle dedin? Ve sahabenin söylediği söz nedir? Ne diyor? Kişi diyor annesine iyi davranmaktan daha fazla Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıracak bir amel bilmiyorum diyor. İbn Abbas arabiye Allah anıma'nın bakın sözlerine dikkat edin çok dikkatli söz söylüyor. Değmiyor ki yoktur. Yani Allah'a, kişiyi annesine iyi davranmaktan Allah Azze ve Ceyl'e yaklaşırsa başka bir amel yoktur demiyor. Ne yapıyor? Bilmiyorum. Bu da o sahabenin ne kadar dinine karşı duyarlı olduğunu gösteren sözlerden bir tanesidir. Ve yine rivayette anlaşıldığı kadarıyla tövbe etmek şartıyla anneye iyilik yapmak büyük günahlara başlıyor. ffarettir Allah Azze hayır hadiste alalım yoksa rivayet daha istiyorsanız alalım yoksa kısa rivayet zaman anneye babı numaralı hadis Hureyra radiyallahu versin bir yeterli bir bir ve Celle hepimize beş Ebu geliyor rivayeti iyilik alalım mı anh inşallah bu o bu al bitirelim kardeşlerim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 Allah Resulü annendir dedi. Ve dördüncüde sorduğunda Allah Resulü Selam babandır buyurdu. Evet. Bir önceki rivayete benzeyen rivayette kardeşlerim. İbn-i Seyyid diyor ki Rahimahullah kadın anne olarak isimlendirilmiştir. Çünkü o çocuğun aslıdır diyor. Ve her şeyin aslına um yani anne denir diyor. Tıpkı Mekke'ye Mekke şehrine ummul kura yani kasabaların, köylerin anası dendiği gibi çünkü anne her şeyin aslıdır diyor. Çocuğun aslı da annedir çünkü o yüzden Arapça kelimi olarak om yani anne Türkçe iba tabiriyle bu şekil bu yüzden isimlendirilmiştirdir. İnişeyin rahimullah. Sonra dördüncü de babayızik diyor ki baba her zaman anneden sonra geliyor kardeşlerim. Ev.、Evet, demek ki babanın da E, İslamdaki yeri ve ona iyilik yapmanın ve、e, gerekliğini söylüyor ki Bukhari Rahimullah bu kitabında ve bab olarak da、e, babaya iyilik olarak bir bab açmış ve bu hadisi de、e, getirmiştir kardeşlerim Allah hepimize hayır versin Allah Allah. anne ve babası veya her ikisinde bir yanında olup da onlara güzelce muamele eden onları üzmeyen ve onların duyasını alan kullarından eliylesin kardeşlerim. Amin. Hakikaten önemli. Mesela benim babam vefat etti. Allah rahmet eylesin.、Amin. Hala özlerim.、Amin. Annem sağ çok şükür duyasını almaya çalışırım. İnşallah duyasını alan kullardan hepimizi Allah nasip eylesin kardeşlerim. Ki mesela rivayette anne ve babası yanında olup veya her ikisine biri yanında olup da cenneti kazanamayanın burnu yerde sürtünsün. burnu yerde sürtünsün, burnu yerde sürtünsün buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah Azze ve Celle onları ağlatmayıp her zaman güldüren ve onları her zaman dualarını kazanan kullarından eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi すいません、あなたのお世話になります。ل なたの ا ل 話になります。